Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 13.1 evet, Radyo 3'desiniz evet. Modern Sabahlar başladı sevgili dinleyiciler 8.23 evet, oldu saatimiz müsaade, der, der, der, der, der. müsaade eder misiniz? Arkadaşlara yol açın Bir saniye misiniz? lütfen bir saniye. Bir saniye. Aa, ya, Arkadaşlara yol açın Ya bir dakika lütfen Arkadaşlar, Arkadaşlar lütfen. lütfen Arkadaşlar demek zorunda bırakmayın bir, bir açılın İlerleyeceğiz. Teşekkürler, teşekkürler. Bu sabahlarda anlayışınız yeniden... için teşekkürler. Yeniden yapılanma çalışmaları var. Bu sabahlar, bu aralar baya bir kalabalık teşekkürler, burası. Teşekkürler, evet. sağ, bir sağ olun. Birkaç hafta öyle olacağı benzer yani <gülüyor> yeniden yapılanma sürecinde. Of valla ben şu bu ne kalabalık ya? Vallahi şu Çocuklar ya. çok hevesli de, çok ayak altında dolaşıyorlar. ya yani çocuklar dedim bazı elli yaşında anlamıyor. Yani. Oturamadım ya sanalı. B stüdyosunu ben hiç bu kadar kalabalık görmedim yani. Ya senin gene iyi Oktay. Biz A bir de stüdyosu. burada A stüdyosunda iki kişiyiz zaten. Yani felaket. Felaket. Neyse ki A stüdyosuna asma kat yapılacak artık oradan şey yapacaklar. Sevgili dinleyiciler Ay. günaydın hepinize. Güzel bir salı sabahına sesleniyoruz. Yağmur bekliyoruz ama bir taraftan da baharın geldiğini biliyoruz. Yağmurun arkasında sinsi sinsi bir bahar bekliyor. Onun Desi, onun bize verdiği heyecan ne yapıyor? Ne abi, Ne yapsın? Ne yapsın? <gülüyor> Bizi böyle yağmurdan ıslanmamızı adeta engelliyor. Her geçen gün biraz daha alışıyorum ben ülkenize. Ee, dün şaşırmıştım dışarıdaki güneşli havadan dolayı. Bugün biraz daha biraz alıştım. Biraz daha değil mi? Yoktan? Hem ülkenize hem dilinize hem para biriminize. bugün birazcık daha bir insanlığımıza bir Sen ne diyorsun? En çok onu en çok onu seviyorum Peki zaten. Peki kültürümüz Oktay ve şunu sormak istiyorum. Eee kebap hakkında ne düşünüyorsun e, ve kebap tabii... kebap şiş kebap özellikle evet. Ve lokum. Şiş kebap ve rakı. Rakı, evet, denedin mi rakı. Şahane. En üzdü denedim. Yani <gülüyor> daha daha doğrusu iki hafta önce bir denemiştim. E, geçen hafta deneme fırsatım olmadı çünkü <gülüyor> buralarda değildim. E, ama şahane. E, ülkemize beni yakınlaştıran şeylerden biri de bugün Fahir Öncü'n... shortla e... gelmesi. Şortla gelmesi ve beni ilkokul yıllarına götürmesi oldu. Beni de ülkemden soğuttu Seni ülkemden soğuttun. <gülüyor> beni, bana gençliğimi yaşattı. Çünkü, çünkü ülkemizde maalesef böyle şeyler de oluyor. Ben ülkem adında sizden özür dilerim. Yani. Hayır ben tam tersine Fahir Öncü'ye teşekkür ederim. E, çünkü beni... E gerçekten uzun yıllar öncesine götürdüğü için son ders beden diye girdim ben bu <gülüyor> son ders beden ya fahir herhalde ondan böyle şortla gelmiş ben otoparka giderken beyaz şortlu bir adam gördüm ha sen zaten, gördün mü zaten, böyle zaten sen... 30 saniye falan onlar fahir değildir o Fahir değildir o. Yurtta kalan bir çocuk. Belki yurtta yangın <gülüyor> çıkmıştır falan filan diye düşündüm. Ama kendine güvenle yürümesinden sonra şey oldu. Bacaklarımız zerafetinden de mi anlamadı ne geçiyor? <gülüyor> en son aklımıza... Beyaz şortun şapkından ne bacak görünüyor bu ne başka şey görünüyor. Fahir en son aklımıza bacaklarının zerafeti geldi. <gülüyor> hay Allah ya. Kıyafetinden sonra. Ben de şorttan ha. çok herhalde bacaklar dikkat çeker diye düşünüyordum ama hay Allah ben ya. Ben sana teşekkür ederim. Estağfurullah. <gülüyor> ne diyeceğimi bilemiyorum. <gülüyor> Valla ben de bir ara son ders neden diye hissettim sizi. Son sonra. ders beden <gülüyor> ya. Evet. Son, kaçtan sonra başlıyorsun? O spor yapacağım. Ne yapayım? Neyle geleyim? Ya Ben öyle şey söylemiyorum. Çantayla gelme sen. Nasıl misafir terliğini getiriyorsun diyor <gülüyor> gelirken? Bir de şortunu katla. Zaten bir şort ne kadar katlanabilir? Zaten yani senin katlıyor. arabanın arkasında yok mu... Ö Öküz gibi Büyük yer bir söyle. Çantan... İşte öküz gibi var. yer var. var. Ama Hayır yok. öküz gibi yer değil. Ben oralarda... Çanta olarak yani. Ben evde soyunmayı seviyorum. At Başka... kafası sana. Çantan yok mu senin? Spor e, çantanın? E tamam. Ama... E tamam al onu. Bu minicik şort mu? Minicik derken sevgili miniciler. <gülüyor> Baya bir minicik yani. Ya, el kadar şortu giydim yani. <gülüyor> Hesabını size bırakıyorum. Herkes... Neyse güle güle kullan. <gülüyor> ne diyeyim Fahim. <fayır. gülüyor> Sağolun. Üstünde paralansın. Ama bir yani beni de şaşırtıyorsun ya. Dün dünkü kıyafetinle bugünkü kıyafetin arasında. Zıt zıt değil mi bayaz uçlarda çünkü. Yani bana bir... dün Oktay 4 defa Fahir çok yakışıklı olmamış mı dedi. 4 defa. Aynen öyle. Ve 2 dakika içinde. Yapıyor ben birinci de ne diyeceğimi bilemedim ben <gülüyor> <gülüyor> özledim mi falan diye düşündüm. İkinci de falan dedim. Yani Ama ben de hala bir tepki bekledim. Sen de bir tatlı bir kıskançlık oluyor ya hazise geykaya canı. Tabii doğru. Için. Ben biraz o duyguların üzerine gitmek istiyorum. E ben Senin moral gibi... ceketi görünce bir taraftan kıskandım bir taraftan da memleketin moral yükü üstümden biraz alındığı için de yani. şey oldum yani. <gülüyor> evet. Buyurun efendim neler <gülüyor> oldu Hayır, neler, neler oldu, oldu abi Dün ben bizim <gülüyor> Personelden bize de abi çok yakışıklı olmuşsun diye bir şeyler de duydum da öyle mi ha öyle olacak di neyse bunlar bir çok hoşuma gitmeye başladı Onlar sen herkesi görünce ne olacak shortla sıfırlayıp baştan başla mı sen kendine başlamayın. bir şey mi koydun çita koydum çita koydum şimdi onu tekrar yani döner dolaşır tekrar o çiteyi geçelim diye düşünüyorum yani aa... herkesin çeşitli özellikle kariyer dünyasındaki insanların çeşitli şapkaları olur ya. Ya da benim çeşitli şapkalarım var der ya. Diyen adamlar var. Ben o şapkaları hiç görmedim. <gülüyor> ben de görmedim de Öyle konuşan adamlar var ya. Fire Öğüncün böyle işte. Değişik kıyafetlerle beraber <gülüyor> değişik karakterler bu var. şortumu göstermeyin ya gerçekten Vallahi Bu çıkışta çı taşı sporum Bütün kış var. Bütün şortu özledi. Bir şey soracağım Fahir. Dünkü o yakışıklı kıyafetin o içinde ser yok şimdi. İçinde bu short var mıydı? O yakışıklı <gülüyor> kıyafetin içinde. Çünkü olur yani. Pot da yapmaz. İncecik, minicik. <gülüyor> minicik sevgili dinleyiciler. Minicik ve incecik. Um... İyi ki bisiklet içindik yapmıyorsun Fahir. Valla tightla görecektik seni her sabah. Abi abi çok güzel attın. Niye aklına yandı. getiriyorsun abi? Bak adım gözlük dörtleme başlıyorum. Vallahi şeyde şuna. olmaya başladım işte de fena. Fikir değil gibi geldi Kaçları bana. oynamaya başladım. Çünkü benim eksiklerimden bir tanesi galiba <gülüyor> tight. Hiç tight'im olmadı bugüne kadar. Kısa tight mı uzun tight mı? Uzun tight dedin. Benim ayak, kısa bile... tight oldu. ayak bileğine kadar olan mı? Dize kadar olan mı? Hıhı. Ayak bileğine kadar olan var mı hiç? Yok ayak bileğine kadar nerede olsun annacığım ben onu. Ya yani ben ufacıktan başlayayım yavaş yavaş. Zaten o bir en üst seviyesi. De de diyor ki... vardı, ara... Sen direkt oradan başlayabilirsin Fahir <gülüyor> yani kimseye... Enir seviyeden başlamamak lazım diye biliyorum Yok Şoka abi. girermiş insan Yani o olursa bak uzun tayfta tam destek Çünkü o böyle rakçıların deri pantolonu gibi görünüyor Hiç öyle gözükmüyor Altına kovboy çizme giyip gelsen Vallahi ben sana... skorta eksperi olarak iş bulursun Benim bacaklarla <gülüyor> ben olmaz Vallahi valla şey zannedersin Yani böyle yani kafayı görme dersin ki tam bu bir alımlı bir hanımefendi geliyor yani bu bacaklar falan diye böyle yani Kafayı görmedi dedi. Yani kafamak kesekatı geçir mi demek istiyorsun? Ya kafa değil de ne diyorsun? Yere, Anlamıyorum. Yere. Sus ya <gülüyor> zaten. <Vallahi> sus, <gülüyor> çok sus. Çok fazla <gülüyor> sus ya. Sus ne güzel susuyordun ne bu, bileyim, bu dakikaya ya, kadar ya. Ne havaya soktunuz ben de böyle bir. <gülüyor> 20 dakikadır susuyordun dinliyordun diye gülüyorum. Öyle gülmeni istiyoruz. Hakikaten bugün de spor yapacağım diye şortumu e, giydim. Vallahi bugün falan de spor yapacağım. De seydin, Adam tayt dedi, oradan benim kanıma girdi ya. <gülüyor> kafamı kestem falan diyor bir şey diyor. Kafamı kestem değil kafa, Ne dedin? Bir şey de dedin mi? Kafamı, kafamı kestim Ama şey diyorum bak, otoparkta kafayı görmese dediğim hani böyle hani müdübüsün oradan. Sus yerim. dedik mi biz buna? <gülüyor> dedik ama. <gülüyor> <gülüyor> o çok, çok acıklı bir şey. Yani. İnsan oradaki düştüğü mi? durum. Bana sus dediler ama o ben ben kendimi diye. iyi ifade edemedim. Ben Şu bir son cümleyi kurarsam. Ele sus de, sus dediklerimde de pişman olacaktım. Hele de o kişi bir radyo programı yapıyorsa kalbana <gülüyor> <gülüyor> en o. Bir kişi şu... daha dünyaya gelsem yine şuan geldim. <gülüyor> <gülüyor> Ay iç hizmetler. Ay vallahi iç hizmetler iç hizmetler. Ay. Ay çocuklar. Bir toplayalım vallahi. artık bir toplayalım. Bir toplayalım ya. Yayın işi ciddiyet gerektirir. Evet. Bu arada dinleyicilerimize bir müjde verelim şimdiden. Saat 9.30'da eee <gülüyor> oynayan Kaşlar gücüsünü e, canlı canlı bir canlı reklam bölümü olacak. Ben de Kaçırmayın. Video <gülüyor> çekeceğim. <gülüyor> Metni okuyan kişinin sadece kaç tane çekeceğim bakalım tahmin edebileceksiniz. Hayır sana hazırladık bunu. Ege ile hemen e, dün sen o kadar yakışıklı olunca dedik nasıl değerlendirebiliriz bunu. Bugün 9.30'da sana bir sürprizimiz var. Açık teşekkür ederim. Valla heyecanlıyım. Senin için bir metin hazırladık. Tanıtıcı reklamı sen <gülüyor> Tanıtıcı <okuyacaksın>. Reklam saat zaten... <gülüyor> Ve yani resmen kurumsal ortaklığın var o şeyle. Aa evet kurumla. doğru. Başka kim okuyabilir yani? Hiç kimse. Valla mı? Evet. 9.30'a bu kadar sabredeceksin ya. ama son. Çok heyecanlıyım. Tamam. Bodans sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. efendim. 12 Mart 2013 Salı sabahı Oktayda Enerji'den rol çalarak başladım. <gülüyor> O zaman ben de bir haber vereyim madem. Madem Buyurun. tarihi verdin. Bugün tıp dünyası hangi araştırmayı konuşuyor? Bugün tıp dünyası, tıp bayramını nasıl... Şey, hep... bayramını nerede kutu, otel nerede? falan mı araştırıyor? Evet balı salı falan baktık ama tüy, fiyatlar bayağı yüksek demişler. diyorlar hocam diye. Valla bildiniz. <gülüyor> <gülüyor> bu, biri, bu birinci konuşulan, en çok konuşulan şey bu. İkincisi, ikincisi 137 mumyayı e, MR'a sokmuşlar. Mumya MR mumya Mumyaları e, MR'lara... Emarlere gelesin. Sokuldu dün. Hmm. E, ve öyle e, 137 mumya aynı anda. Onlar da hareket etmişler midir acaba ya? Tabii canım. Yani... Çünkü... Panik butonunu vermişler zaten yine yine. MR'da hareketsiz duran bir tek ben varım dünyada. Diğer Sen çok tecrübesin değil mi? Ben MR çok tecrübesin. Hatta son MR'ın da bir kulaklık takıyorlar şimdi bu ses. Gang gang gang gan. sesler var ya. Aa, çok mantıklıymış. <gülüyor> Onun için kulaklık takıyor. Yani ses değil de ses yalıtan bir hmm. kulaklık. Onun kablosunu hanımefendi biraz şey yapmış, yanlış yapmış. O böyle bir kızakla içeri gidiyorsun ya. Yani. Evet. İçeri gittikçe o <gülüyor> diye şey yapmayın. Ama MR'da hareketsizlik rekoruma laf gelmesin diye. Helal Ama adına. Ama aslında 20 dakika canım falan izle kalmaz diyerek tuttum kendimi. Aynı onu da yapamaz. Ben de dün söyleyeceğim söyleyeceğim hala o izne egecim bir şey olmuş. Emiko mu dedin sen? Yani dedi. emiko, emiko canım diyecek diye çok korktum. Kablo izi o? Kablo, kablo yanıymış. Kablo kablo kablo. 4000 yıllık 137 mumya üzerinde yapılan testlere göre evet, e, mumyaların tamamında daha doğrusu 4000 yıl önce yaşayan bu e, kişilerde kalp ve damar hastalıkları sıfır. Ne sıfırı? Hasta adamı. Hepsi, adam. hepsi kalp hastası hepsi damar hastası demiş. <gülüyor> damar hastası nasıl çıkıyor ya? Varis. varis var. Mesela var. damar hastalıkları. Hatta daha yaşarken varis çorabı gibi mumyalanmış şey. Ödbağlanan şey neydi? Tedavisi ödbağlanan... Topuk dikeni. Topuk dikeni. <gülüyor> dikeniydi. Biraz Pardon. alternatif tıp tabii. 4000 yıllık 137 mumya üzerine yapılan bu e, araştırmanın sonucu. E, e, o zaman e, fast food, efendim ne bileyim e, yanlış beslenme, falan hareketsizlik... De. Ama yanlış beslenme yani. o zaman Bunlar... da var canım. Yanlış beslenme. Paso biraları içiyorlar. Paso biraları içiyorlar. Ben daha dün bir belgesel seyrettim. Yani e, dinleyicilerimiz de belki seyretmişlerdi. Evet. Yaygın bir kanaldaydı. Orada şey diyordu. Atıllarımız işte böyle şey yapmışlar. Buğdayı falan ekmeği öğrenmişler. Ondan sonra tarım ve yerleşik hayat başlamış. O da Bununla aslında. beraber kalp rahatsızlıkları, şeker hastalıkları da başladı. Çünkü yerleşik adam, hayatta değil mi? Tabii et yemeği bırakıyor. Abi bu sefer yapman yiyor. Ondan sonra atmağı yiyince... atmağı Ve yürümüyor. Ne? Yürümüyor tabii. Yürümüyor, yürümüyor. Ya hayır, yürümüyor, yürümüyor. Her yere yayan gidiyorlar. Ama adam. eskiden adam avcı koşuyor. Öbüründe pat pat pat yürüyüp taşla da eve. Ama şimdi şey diyorlar. Ne değişesin diyorlar ki bir 20 dakika yürüyüş, Aa, süper harika diyorlar. Adam zaten günün yarısını yürüyerek geçiriyor. Ona ne diyorsun? Son nereye yürüyecek adam? Zaten köyde de bizim şey gibi bir şey bu radyo binasıyla şeyin arasını düşün. Ya ben Gazeteci, O kadar yürüyor yani insan. Orası tarla, öbür taraf dere. Şimdi şunu soruyorum. Senin iddiaan yürümüyorlar mıydı? Yürümüyorlardı diyorum. Ya daha doğrusu o zaman yürünecek şey ya, yoktu. Yürüyecek yer yoktu. Pek fazla gidilecek yer yoktu. O yüzden Yürümüyorlar mı diyorsun? Evet abi. Nereye yürüyecekler yani? Sevgili dinleyiciler, modern sabahlarda. Bir tartışma başladı. <gülüyor> bir de başladı. 4000 sene önce. Abi, İnsanoğlu nasıl? yürüyor muydu, yürümüyor ne muydu? Nasıl şey tartışma. öyle bir mesela Ankara Çatalhöyük'te şey. Evimiz Çatalhöyük'te ama sabahları ilçeye gidiyoruz. Öyle bir şey yok ki tarla evinde bir zaten. Nereye ya. yürüyeceksin yani? Komşuya yürürsün 200 metre. Ya komşu dediğin ne? Başka köyler yok mu? Senin de Niye gidesin fayır. başka köy? Çok mu gelişmiş o köy? Ben şimdi ikinizi de dinlemek istiyorum. <gülüyor> Lan sen bana geliyorsun. Lan çok, mı? Yani hayır <gülüyor> şimdi sinirlendi bu adamın. Komşuluk ilişkisine bak ya. <gülüyor> adam işte bak ondan şey yapamıyoruz. Ailece gidip gelemiyorsun bu adama demek ki. Benden gelişmiş olmasını beklerim. Gelişmiş olmasını beklerim. Bir taraftan haklı tabii şimdi bakınca da yani. Bu karşılıklı bir adışveriş <gülüyor> meselesi. Neye gelişmiş ama yani? Sen niye yüründüğüne bu, bu adam kadar net inanıyorsun Fahim Komşu ve... değil, komşu köye gitmem gerek. Turizmden bahsediyorsun. Ya... Sen, ya onu soruyorum. Yani sen neden yüründüğünü düşünüyorsun? Ya neden yüründüğünü bir Araba Aa, yok diye. Araba yok oğlum. Her yere yürüyerek gideceğim ya. Mesela nereye? <gülüyor> ya bak buna da iyi. Komşu köye gideceğim Oktay sana Sen söylüyorum. sportif... E, 4000 yıl önce sportif olan sportif bir ülkelere şey, bırak. Benim emmiler sen falan ihtiyaksın. hep oradaymış. Oraya gidiyorum ben. Emmilerimin yanına gidiyorum. Mesela evde babamla kavga ediyorum. Emmilerimin yanına gidiyorum. Çok diye, üzüldüm. Gidiyorum. Bu arkadaşın aile yaşantısını şunu sormak istiyorum. Ne oldu da sen... Başka köye taşındın. Nedir? Pardon, yani? annem bu köydendi, babam öbür köydendi. Ha, bunların ne yaptığı beni ilgilendirmez. O ayrı bir konu. Dokuz buçuk km'den faile kaçlarını oynattın yani Ege? Hakikaten. Aşk olsun. Olsun. Orada, Orada ben adam... de hata mı oldum? Sinirlendiriyorsun yani. Bence bir tek avcılar koşuyordu. Nasıl avcılar koşuyor? onlar hayvan peşinde koşuyorlar. Onda bir yürüyüşe çıkmıyor muydu? Yani şey miydi ya, bir canı sıkılır adamın ya. Hep şehrin aynı... bunaltı beto her taraf beton. <gülüyor> Biraz yeşille içecek alacağım kalacak ortam istiyorum diyelim. Ben de yürümeyi. Hayır ya, bulunduğun <gülüyor> ortamdan hiç sıkıldın. Kaç gitmek istemiyor musun bazen? E, e, sen söylersin ya bazen ben kaçıp gidip uzaklara kaybolmak istiyorum. 5000 yıl önce nereye kaçacak adam? Depresyon Kaçtığı yok muydu yer, Arkasını dönsün gene doğayla baş başa. Hayır, yıl, sen şimdi 5000 yıl önce depresyon yoktu mu diyorsun? <gülüyor> Vardı canım işte daha geçen gün. O, Vardı O, o yaşanan depresyonun en güzeli yaşandı işte o Afrika'da genç çift sevişirken aslan yemiş. En büyük depresyon meselesi. Beni birisi yer mi? Yani, o birisi yer, yer mi dedi. korkusuyla gidip dağlarda dolaşır mısın? Bazen hiç bilmediğin şey Ama o stres işte Ege'cim karıştırdın. Istiyorum. Depresyon dedim yani bazen o hayat üstüne seni bus bus bunaltmaz mı? Hep aynı yerler, hep aynı tarım. Bugün de ekeceğim? Bugün de patates egeceğim. Baktım patatesler biraz baş verdi. Patates zaten. Ananız taş yesin, yarım beş yesin. Zaten sohbet ettiğin adam sayısı belli. Buğday, sohbet başlayalım. konuları belli. E ne yaptın? Ektim, ektim lan işte. Nasıl iyi falan. E akşam net, e, patates yeriz ne yapalım? E sohbetin bir yerde hiç böyle depresyon olmaz. Ne yapacaksın depresyonun en güzel ilacı ap mı var? Ap mı var o zaman alacaksın depresyona. Ne, doğru Ne ya. yapacaksın bunu? Söyle bana ne yapacaksın? Yürüyeceksin doğa yürüyüşler. Bir doğa yürüyüşler. trekking. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Yanlış düşünüyorsam yanlış düşünüyorsun? Çocuklar yani. Oktay sen Spor, ben, Yani ben ıı, kararımı verdim. <gülüyor> Ben yürümediklerine inanıyorum. Bayağı yaydıklarına inanıyorum hatta. <gülüyor> sen yürümediklerine inanıyorsun değil mi? <gülüyor> sen, black, black, black, sen sırf yürüdüklerine inanıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bak, ben hadi, yürüyor olması lazım. Sen hiç yürümediklerine inanıyorsun. <mı>? Hayır şöyle <gülüyor> bak <gülüyor> inanıyorum da değil yani. Bence yürüyor olması lazım ama Ege'de haklı şimdi. O tarzda bir şey olabilir yani. Ne gideceğim diye oturduğu yerde yiyor ya yapıyor. Ya bunlar zaten çok emin değil ya. Yani. Nerede durmaları gerektiğinde falan. Kim bunlar, burada ne ne mı dursak burada su var falan filan. Genel 4 bin yıl önceki insan... Abiler, e, 4 bin tabii. yıl önceki abilerimiz. Bir de şeyin durumu var ya, göçme durumu var. E, tabii yerleşik hayata i̇şte geçecek... bir gün, iki gün... <gülüyor> <gülüyor> bu adamın göçme durumu dediği de senede 1-2 gün. Yalnız Ege var ya sen 4 bin yıl önce şey falan var, iyi yaşasaydın. Allah'ta yaşamazdı bu ben sana söyleyeyim bu. O an. avcı dediğin değil av dediğin onlardan olurdu kesin ya. Burada yatalım ya burada hiçbir şey yok burada. Ondan sonra aslanlar gelecek işte hakikaten. Kaplanlar. Ben 7 uygunlar olmaya çalışırdım o zaman. 6 kişi bulup adamın... Yatalım. Bunu niye yediler? Tembelliğinden yediler. <gülüyor> Kalkıp gitmedi diye. Size bir şey soracağım. Dün aynı soruyu Bürge'ye de söyledim. Sordum kendisi. O da güzel bir cevap veremedi. Benim de kendimin güzel cevabı yok. Bir 5000 yıl öncesine gitsen orada hadi seni hemen baltalarla karşılamadılar da böyle beyaz adam falan filan bir şeyler gelecekten gelen. Ne öğreteceksin o adamlara? İlim, irfan, fizik. Aynı hangi ilmi işte? Hiçbir şeyden bilmiyorum. Oğlum ben matematik... Ben mühendis gitse çok şanslı. Oktay, işte... Gerçi Oktay... Oktay'ı <gülüyor> Oktay göndermeyin mühendisliğe de yani. E, di, Diploman da yanında mı gidiyor? Ben şey çıkartırım. Opte diplomasına... Ben hiç söylemem ya mühendis falan olduğumu. Sen, Sen metalürji mühendisi olarak zaten insanın oğlunun en çok beklediği adamsın da ne anlatacaksın? Şimdi hiç. böyle... Nasıl diye bir şey daha yüledin mi? Ne, <gülüyor> neyi anlatacaksın ya? Yani? Valla bir şeyle bir şeyi karıştırınca bir şey oluyor <gülüyor> ama diye. Böyle ben şey yani, yaparım ya. Tunç bronz adı o zaman geçmiş onlar. Ateş zaten. var mı ateş? Ateş var canım. Ateş, yıl önce ne Valla benim düşündüğüm şey biraz Beş daha eskiye var. gideyim de şu ateşi yakmayı öğreteyim. Bir tek aklıma o geldi. Evet, yani sen aynen, onu yakamazsan adamlar çatır çatır yakıyorlar. Ateş. Aynen öyle ateş ya en güzel şey ateş. Ok yapamam. Yani mesela böyle baltayla uğraşsanız ok yapsanız uzun mesafeden ablanırsınız. Misina Nasıl falan bir şey var mı? Ne misiniz ya? Müsünler, diye bir şey. Ne? Belki hayvan bağırsaklarından böyle, böyle yaparız e, yaparız. 12 A bağlama falan gibi bir şey. Milattan önce 12 binmiş. Ha. Ateşin bulunun şu. İyi. Bayağı eski. İyi iyi bayağı iyi. Milattan önce yani ya bir yapacak bir sürü da şey. Mozu önce ateş yaptı. Bak ben sana söyleyeyim silah. Silah hangi silah? silah? Silah hiç şey yapmaz. Ne ben. yapacaksın silahla? Hangi ne, silahı biliyorsun? Ne şey iş yapacaksın. Öğreteceksin insanlara. Mancınıkla başlıyoruz. Mancınık o kadar komplike bir şey ki. E biliyorum nasıl yapıldığını. Sizin okulda halı dokumacılığın ya da Orta okulda. Orta ihtiyacı dersinde orta ihtiyacı dersinde. Fahir köy enstitüsü mezun olduğu için. <gülüyor> Bize orta öğret. Cilt, cilt yapmayı falan Yok, da bilir Fahir. Ya ben biraz rahatsızca şey seyrediyorum da. Ee, bu Spartaküsler falan mı? Yok Spartaküsler falan. Onlardan yapımını öğrenemiyorsunuz zaten. Ha bu nasıl Manyak yaptılar bilmem nasıl de, yaptılar, belgeseller Nasıl yaptılar? bir de şey adamlar. O, o zamanın şeyde nasıl yapıyor biliyorlardı falan böyle bir uğraşıyorlar. Hepsinin hepsini. Ha güzel hafta. o. Ha, e, o tamam. acayip güzel canım. Onda bir öğrenmediğin mancını şey. Mancını öğrettin. Tamam güzel. Başka. Ya Mancını niye öğrettin? Mancını misal Mancını da. Ya vallahi oturup bunlara bir şey işini öğretmek lazım. Bak. Bir tek şeyi öğretebilirim gibi geldi bana dün sayılır derken. Herhalde hasta adamın yanında dolaşma. O bile önemli bir şey. Hastaları ayrı bir yere şey yapalım. Mikrop bulaşması. Mikrop kavramı çok yeni çünkü. Ve Düşün maskeyle hocam. dolaşmayı ve eve ayakkabıları çıkarıp girmeyi mi öğreteceksin? Binlerce yıl öncesinde insanlar mikrop mevhumu muydulsa belki daha kalabalık bir dünyamız olurdu. Beş bin yıl önce şey yapılıyor mu ya iş bölümü? Sen şunu yap Var ben tabii. bunu yap ben, o da bunu yapsın falan. Avcı dedi. ve toplayıcı. Var mı öyle bir şey? Tabii canım. Kadınlar topluyor erkekler al diyor. Sonra akşam hep beraber. Hep ne beraber, verdiyse mi? böyle şen gibi onu, bir sofra onu da, onu da öğretemezsin. En güzel aslında şey ya. Mesela böyle nerede, nereye gidiyorsun 5000 yıl önce? Mesela daha verimli gel bir toprak ya. olduğunu, olduğunu gel, biliyorsan... Gel bu olduğu yere gel Oktay. <gülüyor> Vallahi oraya gel. Tam mesela daha güzel bir yer olduğunu biliyorsan oraya. Burada ne duruyorsunuz ya? Şu ileride, şuradan baya bir yürüyeceğiz ama ben, ben, oraya doğru gidersek şunu bulacağız falan diye. 600 kilometre yol nereye? Neresi? İzmir. Ben mesela buradaki kavmi İzmir'e götürdüm. İzmir'de İzmir'de, İzmir'de var, vardır orada. Şimdi bir de gidersen e Mancınık da, bir... Bayır'da Mancınık verdim. Ben de Mancınık verdim. Bence verdi o şey yapacağız. Oho olur mu öyle ya? Hep ben güzel yerleri alırdım bak. vallahi bak güzel yerler. <gülüyor> Benim ilk çıkartacağım şey de tapular olurdu. <gülüyor> Bütün denizler. tapular. Tabii. Çok Çiğ. güzel. Valla çok güzel. Aa vallahi çok. Şimdi ben var ya zızlı Ya 5000 yıl önce yazı ya yazı Yazıyı. Bak yazıyı öğretirsin de yazı nereye, ya güzel. nereye yazacaksın? Toprağa. Kitab. Toprağa yazsın. İlla her ya. yazdığı şey kalacak diye bir şey yok. İlk başta toprakta eğik eğik öğrenir yazmayı. Sonra aralara O da şeyde abeküsü de öğretir misin abeküsü? Abeküsü kullanmayı bilmiyorum ben. Onu da öğretemeyeceğim. sondum mı bilmiyorsun? Onu da öğretmediler mi? Öğretmediler. Biz fasulyeyle yazı yazdık. Ya Ondan abeküsü, sonra boncukla ilişkimiz bitti Abeküsü yapabilir misin kullanmayı öğretmeden önce? Önce. Yapabilir miyiz? Hazır Zavancısı boncuk bulursam. Sayısını tutturacağını zannetmiyorum. <gülüyor> Hazır boncuk bulursam renk renk onu yaparım. Vallahi en güzeli yazı ya. Bak bu bölecek. Hocam şimdi böyle boncuk ne renkler var? Neler ma renkler. mavi kırmızı var mı neler? Yok diyorsunuz. <gülüyor> Biz matematiği ve yazıyı 4000 yıl önce öğrendik. Ya hayır ben... <gülüyor> kim <bir> şimdi... <gülüyor> Bu lafı kim etmiş olabilir? <gülüyor> Tarihte. Azize GK'ye can mı? Yok. Bizim gittiğimiz... <gülüyor> benim gittiğim işte o medeniyetten biri. Ama nasıl oluyor bilmiyorum. Yani başka ne olabilir? Kıcaksın abi. Yok çok basıpsız adamız. hay vazif Şimdi siz yazı ateşi. Ya mesela yazı bir baranguzu gönder. Evet, çatır çatır. İki evet. dakikada medeniyeti şahlandırır. Evet, tak tak tamam. tak böyle yapacak Yemek masası takımı hemen zigon sehpayı da yiyecek orada. <gülüyor> tıkır tıkır otururlar. Vallahi mesela. zigon sehpayı. Aşçıyı götürsen aşçı gene güzel. Mesleksiz adamız evet, işte. Şimdi hayır mesleksiz. Bize bir böyle, stüdyo tipi bir şey kurarsanız taşlardan çok hoş. Günün bütün stresini alırız. <gülüyor> Rahmetli Ünsal Oskay vardır hocamız iletişim fakültesinde. Onun ettiği bir laftır. Yapacağınız ve şu anda yaptığınız işlerin hepsi fasafeso derdi bize. Tam da bu şeyden dolayı. Ee, zanaat olmadığı için. İşte bu aslında tam bu bizim şu anda yaşadığımız sıkıntı. Zanaat kâtsızlık. Zanaat kâtsızlık konusunda e, çok canım. zayıf olmamız. Ha, ya, işte öğreteceğimiz bir şey ne oldu? bildiğin kadarı, bildiklerini de unuttun zaten. Bildiklerimizi de unuttuk. Elektrik tipi bir şey bulsanız size çok güzel şeylerim var. <gülüyor> elektrik bilgisi de bir işe yaramıyor değil mi? Hiçbir işe yaramıyor. Onu ya. oradan nötrden şey yaparız. Yok gibi şey, bir şey yok. adam da, o da yok. Oradan belki pusula musula tipi bir şey yaparsam belki işlerini yarar. Pusulayı yani. yaparım bak. Kömür hmm. yakmayı dakika, biliyorlar dakika, mı bir acaba bir ya? Bir dakika çok güzel kömür vardır 4, 4 bin sene önce. Bin her taraftanmış ki. Taraftan o, o, o nereden her çıkıyor onu da bilmiyorum. Zonguldak'tan mı? <gülüyor> her, taraftan, her taraftan vardır ya. Valla o, toprağın ya. üstüne pörtlemiş o kadar çok fazla olmuyor. Biraz bildiğim kadarıyla kömür ocakları. Vardır toprağın vardır, üstüne vardır 5 Gerçi şey biz seramik dersi aldık o bizim işimize yaramaz mı ya? Ben sana kapak acağı çana var. Ben 12'lik yemek neredeyim? takımlarında gıcıklık olsun diye bambaşka bu şey de verecektim ya. Yani o medeniyete. Bu şeyde, bütün şeyi borcam. <gülüyor> ben insanlara borcamı götüreceğim. Vallahi güveci. Bir şey bir götürebiliyor musun? Bir şey götürebiliyor musun? Hayır. Niye size mefhumunu götürüyorsun? Ya bir ateşi götürdün mü? Oradan fırınını an? yaptın mı? O kadar yüksek dereceli bak. fırını yapıp orada pişiriyorsun. Nasıl yapacaksın? En yakın bataklığa git. Oralar kömürler vardır orada ya. Yakarsın orada. Bataklıktan kömür bulunacağını. Tabii mı? tabii. Öyle batak, midir? Tabii kesin doğru. Tabii orada. Oradan kurur elim. Ne bakıyorsun abi bak adam sesini icat ederek konuşuyor. Gördüğünüz gibi sevdiğiniz insanlar siz de biraz düşünün. Yani bir faydamız varsa 5000 yıl öncesine gidelim. Yani, Yoksa burada devam edelim. Vallahi çok. galiba 5000 yıl öncesine faydalı olmayan adamın bugüne de mi faydası yok gibi. Ben ondan şey oldum şimdi ya. Düşününce biz 5000 yıl öncesine gittiğimizde yanımızda 2 dakika durduktan sonra millet sapır sapır dökülmeye başlayacak. Evet bundan annemin orayı yokmuş yani Mikrobu falan taşıyor onları saf bedenlerini. 5000 yıl sonrasının gelişmiş mikroplarıyla ha, gidip onlar merhaba merhaba dedikten sonra 5000'in sonrasından bir adam gelse ne beklersin sen ondan? Nedeniyet? Bak, ne ne nasıl değerleniyor falan filan. Bunu mu bekliyorsun? <gülüyor> Aa, o zaman benim ilk söylediğim en güzel şey 5000 yıl önceki adam için. <gülüyor> Buralar değil. <gülüyor> Buralarda durmayın hiç. Şuralara gidin falan ama o da o da zor yani. İnsanoğluna 5000 yıl öncesine gidip katkıda bulunacak dinleyicilerimiz var galiba hattımızda. Günaydın efendim. Yok, Doğru. katkı bir anda bitti verdi. Mesela telefon, canlı telefon bağlantısı. alabiliyor biliyor musunuz? <gülüyor> Mahallekten girdi. Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. Modern sabahlar. Bu yaştan sonra bu şarkıyı sevmeye başlamam. Ruhumun hala genç olduğunu mu gösterir yoksa tamamen yaşlı olduğunu gösterir misin? Yo bu şarkı vallahi tam şey şarkısı ya. Hafif böyle Yok. 30 yaşlığında yaşlı gibi. şarkı <gülüyor> Valla bir hanımefendi şarkısı bu resmen ya. Böyle koyacaksın. Yani Yaşlandığımda hemen... içimdeki genç kızın ortaya çıkıyor. <gülüyor> Valla elinde bir kadeş şarapla böyle evde dans ediyorsun Tam gibi. Tam da genç kız değil de yani. Genç kız değil de hanımefendi böyle yani otuzlarında falan böyle. Ha, genç kız da değil de. Yani yani evet yani onu diyorum. Peki ya ne yapalım artık ona göre yaşayacağız hayatımızı. Buyurun efendim. Ya Telefonlar gelmişti telefonları alamadık. Alamadık ya, evet. alamadık, alamadık. Kim bilir o yani binlerce yıl öncesinde mambaşka bir dünyayı kurgulayacak o insanlar fikirleriyle... Efendime söyleyeyim katacaklarıyla. Ee, ama maalesef onlara da şey yapamadık. Yani. O zaman zenginin malı köşesine geçelim Geçelim biz. durduğumuz kabahat. Ee, eğer 4000 yıl önce gidilirse... Ya bin... dair fikri olan dinleyicimiz varsa onu da, onu da alırız. alırız. Ondan önce hazır meslek şeylerine girmişken ben onu da vereyim Buyurun. de... Buyurun. E, yani e, şanslı meslekler ve şanssız meslekler olmak üzere... ...bugün iki grupta meslek gruplarını inceleyeceğiz. Hay hay. E, Tam da üniversite sınavının yaklaştığı tercihlerin... Gündemde olduğu bir dönemde iyi oldu. Vallahi beni hemen liste dışı atabilirsiniz. Biz bugüne kadar savunduğumuz bir takım şeyler vardı. Geleceğin, mesleği Geleceğin meslekleri konusunda ee, ve galiba şuraya bakıyorum da bizim mesleklerimizin hepsi Yok maalesef. Maalesef. Şimdi e, bir kere işsizliklerde olmayanlar var. Bunlar şanslı meslekler. Bakıyorsun böyle o meslek gruplarında işsizlik neredeyse sıfır düzeyinde. Hepsi işinde gücünde maşallah. İşsizlik takıyor. yani out. out. Onları sakın söyleme var. Onları söylemeyeceğim. Tabii ki söylemeyeceğim. Çok isteyenler varsa e, araştırsınlar bulsunlar. O iş o kadar kolay değil. Sonuçta... Bay Fahir Önç. Ben bir de başını kaçırmışım. neden bahsedildi hiç anlamadım. Ben hemen branşları vereyim de branş vereyim Oktay meslekçiye vermeyeyim de. Bir mesela güvenlik hizmetleri. <gülüyor> Branşlar. Branşlar. Güvenlik branşımız var mesela. Evet. Ondan sonra hukuk branşımız var. Veterinerlik branşımız var. Öğretmenlik. Beşeri bilimler mesela değil mi? Beşeri bilimler deyince Oktay say beşeri bilimleri. Beşeri bilimler sosyoloji, felsefe, psikoloji. Teşekkürler. Beşer lütfen. bazen şaşar. Beşer deyince benim bu adamın hemen adının şey, Beşer'e gideceğini düşünerek şey yapmıştım. Ama maalesef Beşer bazen şaşar diyerek noktaladı. Neyse sosyal bilimler var. Bunlar da çok iyi. Çok iyi bunların hiç işsizlikler de yok. Sosyal, sosyal bilim, bilimci enstitü, benim işte. Enstitüleri. Şey. Ben, ben hep binalarda. İktisatçıyım ben sosyal bilimciyim. Ben çoğu zaman sizde sosyal bilimci ben şapkamla neyle, konuşuyorum. Sosyal bilimci. Nasıl sosyal bilimci olur iktisatçıya? Ne? Uzay, uzay iktisadı mı okuduk biz? Sosyal bilimci, fahir. Sosyal bilimci. Ise. Maalesef demek istemem ama sosyal bilimci. Değiştirelim onu ya. Sosyal, Ege, iktisad, Ege, Ege, sosyal Ege ile sosyal bilimi ben bir araya getireyim. Sosyalci abi. diyelim çünkü sosyal. bilimle pek alakası yok. Yani, yani sosyalci diyebiliriz ama. Tamam, fenci sosyalci. Ee, o yok, yüzeyik... fen, fen bilimci diyebiliriz de sosyal. İktisat bölümünün ilk haftasında hep sosyal bilimci maaşını öğrettiler. Sosyal bilimler hey, sosyal beşeri ilimler... Sosyalci. Tuttu şey bizi de çok zaman geçti maşon. Söz sosyalci ve mühendislik mesela bunlar iki farklı grup. Ama ci değil. Sen necisin? Ben mi? Türkçe matematikçi. Ben temeciyim. Ben matematikçi. Eşit ağırlıklı. Valla yani. yok. Eşit ağırlık da değil. Ben direkt matematikçi diye geçiyorum ya. Her alanda matematikçi olarak geçiyorum. Üniversitede okuduğun bölümün Kullanıp kullanmadığını zaten nasıl anlattığını da bağladım. Bak mesela matematik mezunu bir adam. Kendini hala TM'ci diyorsa mezun olduktan 15 <gülüyor> sene sonra Yok, lise mezunu sayılır. <gülüyor> Sayıları kullanmamış demek. Valla ben bütün diplomalarımı alırdım. Genize mezunu yani. En baştan başlamak lazım bunu. Kreşten başlayın. Bak bunun kafa dümdüz yani. Ee, bu arada e, şanssız meslekler sayıyorum. Bir, matematik. <gülüyor> Niye her İki fizik bütün telefonlarda hesap makinesi var diye. Yani. Vallahi hakikaten ha bilgisayar sosyal ve kişisel maalesef bilimler değil hizmetler olacak. Bunlar yaşam bilimleri. Bana birisi yaşam bilimlerini açıklayabilir mi? Branş olarak nefes almacılık. ondan sonra yaşam koçluğu Yaşam koşluğu bitiyor mu? Bilmiyorum yaşam koşluğu bitiyor mu? Yani onunla ilgili şeyler vardı. Psikologlar bir sinirleniyorlardı yaşam koçlarına Yaşam koçları da bir ileniyordu şeylere. Karşılıklı o takım şeyler, bir takım şeyler. Bana ama birisi yaşam bilimlerini açıklarsa çok mutlu olacağım. Yaşam Şimdi... bilimlerinin İngilizcesine dur. Kesin oldu yaşam bilimleri çeviri de. Lifestyle <gülüyor> mı? Lifestylecılık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Lifestylecılık. Ondan sonra e, sanat. Maalesef sanat bugün bitiyor <gülüyor> mu sanatçılık? Sanatçılık da bitiyor. Sanatçılık gene sosyal bilimlere göre. Valla sanatçıların beşte biri işsizmiş. Ondan sonra gazeteci. Ama sanatçı dediğin zaten öyle olur ya. Bu sanatçı bu aralar sanatçılar çok iyi para kazanıyor diye Ya bir, şey bir dizi de şey sen tabii sanatçının da dizi oyunculuğu hemen geliyor. Bir dizi şey yapar tutar tutmaz sonra bir dizi yaparsın. Bir sene o yatış tutar. o tutar ondan sonra devam edersin. Mesela bak da tuttu. Kuzeyli güneden önce bir sene yaptı adam. Doğru. Bu da en güzel for şey olsun kapak olsun. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Ee, şey, yaşan bilimleri dedi biyoloji olacak. Biyoloji Aa, mi? Evet. Onu öyle evet. düzeltin mi diyorsunuz hanımefendi? Efendim? Onu öyle düzeltin mi diyorsunuz? Evet evet düzelsin ha, her bu... şey e, çok vaktim yok hemen aradım bunu söylemek için tamam. yayınlar size bir, şey bir şey tabii. soracağız bir bir cümle soralım en azından bu. Soru... Genetik moleküler biyoloji falan filan bunlar mı hepsi mi yaşam bilimini Yaşam bilimi biyolojinin kapsadığı her şey moleküler biyoloji olur genetik olur. Doktorlar yani bilim... ona giriyor mu? Botanik olur doktorlar girmiyordur bence yani çünkü doktor yani hani şanssız bir meslek belki ama şey değil iş bulabiliyorlar. Onların şanssız meslek olarak tanımladığı muhtemelen iş bulamayanlardır. Ha, siz necisiniz hanımefendi? Ben biyoloğum. Ben yaşam bilimcisiyim. <gülüyor> yaşam bilimcisisiniz <Yaşam> <gülüyor> o zaman. siz. Evet yaşam bilimciyim ben. Ve vaktin vakti az olan bir yaşam bilimcisiniz. <gülüyor> evet evet şey ya çok pratik vardı işte geç kaldım da tamam, şimdi şey. Tamam. İsminizi da... alabilir miyim hanımefendi? Efendim? İsminizi soyadınızı. Pınar, Pınar Ünsal. Pınar Ünsal. Pınar Hanım 14 Mart Perşembe gecesi de böyle yoğun olmazsanız size Malt konserinde davetiye verelim if performance oldu gider misiniz? E, giderim. Tamam. Planner, Ünsal artı bir yazlık, ismini ismini yazlık edin. Edin. işte bu kadar ya. İyi eğlenceler diliyoruz. Teşekkür ya teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ya teşekkürler hoşçakalın. Biyoloji şu bilimci her zaman kazanır. Yani yani biyoloji, tıp, veteriner, diş hekimliği ve eczacılıkla ilgili bilim dallarına verilen genel ad. Genel olmuyormuş ama yok yukarıda sağlık yazıyor mesela işlerde i̇şte tam olmayanlar. Tıp, Hayır onlar tamam sağlık şey ama şanslılar da işte, sağlık geçiyor şanssızlar da yaşam bilimci geçiyor. He. Ya. Ya. O zaman tamam. o sağlık. Nişe o zaman şey. O başka bir şeyin sağlığı o zaman. vallahi İmalat ee, imalat ve Sağ işletme açıkçası. efendime söyleyeyim tarım orman ve balıkçılık da bugün maalesef Bunlar gelbirim. hangisi kötü durumda Şş, Kötü olanları. durumda olanları söyleyeyim Şu an sürdürüyoruz. Balıkçı işsiz kalacaksa biz ne yiyeceğiz? Yaşam koçu mu yiyeceğiz? E vallahi somon mu yemeyeceğiz gibi duruyor. <gülüyor> ne <gülüyor> yapacağız yaşam koçları ekonomiye yani. kattık. Yaşam koçunu kesip balıkçıya yedirmek Hem, lazım. O da mi bir şey olsun ona. Hem balıkçıya bir şey olur, el moral olur. Bu da bize bir moral oldu der. Valla durumlar böyle çocuklar ona göre seçimlerini yapın. Hayır bir yapın. şey bir aklımda hiçbir şey kalmadı ya. En şey meslek hangisi şimdi meslek değil de iş. En iyi iş mi diyorsun? Ha, en en iyisini ben çocukları yönlendireceğim. Güvenlik. Dedim. Güvenlik. <gülüyor> Zaten Çünkü sitelere bak ya. sitelere güvenlikçi olarak girebilirsin. Bak bankalarda güvenlikçiler var. Yılışveriş merkezlerinde güvenlikçiler var. Üniversitelerde var. Üniversitelerde var. Yani geleceğin mesleği güvenlik gibi gözüküyor şu anda buradan bakılınca. Ha o zaman güvenlik çok güzel ya bir tane zaten şey alacaksın. Ne alacaksın? Üniforma. Bir uniforma. Bir de o elinde dedektör tipi bir, bir şey elektör. var. El dedektörü gibi bir şey. Bitti gitti. Güvenlikçi dedektörünü kendi getirecektir diye mesela bir yazı varsa <gülüyor> rahat rahat giderler. <gülüyor> yani bitti gitti. <gülüyor> o zaman yeni saatin başlangıcında coşkularla karşılayalım. Hemen ardından da sohbete, muhabbete, espriye, şakaya, güleşe devam edelim sevgili salas severler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar İyi kalpli insanlar günaydın Bir kez daha Modern Sabahlar Yeni saatte yeniden karşınızda Buyursunlar efendim <gülüyor> Dünyanın en zengin 50 futbolcusunu gösteren İbre Açıklandı Tersine döndü <gülüyor> Sevgili dinleyiciler Şimdi en fakir 50'sini gösteriyor. Her zaman liste arkadaşı Vedat o Emekli be. futbolcu zamanında olsaydı diye <gülüyor> her maçı yorumlarla serden adam. Nasıl ibri deyince bir keyfiniz yerine Vallahi geldi. İbri. Her zaman liste liste liste ne bu ya liste. Bir kere i̇bri de, de ibri olsun. İbri olsun. Çünkü ibret vesikası sonuçta. Bak hiçbir liste desem böyle bir laf <gülüyor> edilmeyecekti. Aranıyorum biraz daha. En zenginler 2013 listesinin ilk sırasında ibret kimi gösteriyor? Ronaldo olabilirim. mu? Valla değil. Valla Bakayım Ronaldo 3. sırada ya üçüncü Ronaldo. 3. Yok yok Messi mi? Ha Messi'dir. Tabii. O da 2. sırada. Hayda. 134 mi? ıı, milyon euroyla. Didiler Drogba hep. Didiler Drogba hep. O e, maalesef. O ilk 50'de ama kaçıncı? Dur bakayım. 40. 40'tır o 40. Tam Drogba ya 24 gider. ya 24. 24 iyi 24. milyon, 20, milyon euroyla iyi. 24. Türk futbolcular var mı? Bakayım. Maalesef. Hiç mi yok? Mesut Özil falan yok mu ya? Türk takımında oynayıp da o listeye giriyor. Başka Türk futbolcu yoksa ayıp yani. Bizimkiler ya, ya, ayıp. Bizimkiler ayıp. Demek ki az veriyoruz biz. Ya da bunlar çok şey harcıyorlar. Mesut Özil girememiş. Biriktirmiyorlar. Biriktirmiyorlar. Biriktirmiyorlar Hoyratçı harcıyorlar. Çünkü Drogba hep şey yapıyor bak. Hep lojmanda kalıyor. Ondan çok iyi iddia edilir. Esas Esas o değil de esas emlak zenginiymiş. gayrimenkul zenginiyim ben. Valla mı? Valla ve Snyder... Ha bunlar şeyleriyle mi yani aldıkları parayla değil de paraları aldık yatırdık. Hayır haberdeki bütün soruları tek tek soruyorsun. Valla çok güzel bir gazete okuyucususun ya. Önce Mesut sordun hemen onu vermişler. Şimdi nasıl hesaplandığı soruyorsun. Hemen cevap veriyorum sana. nasıl hazırlandı? soru sormam lazım sevgili dinleyicilerim. Valla... Bilgi veren. Yukarıdan aşağı mı yapmışlar listeyi? <gülüyor> ne kadar çekim <çirkin> bir soru. <gülüyor> ne bileyim ben. Özel banka hesaplarına ve buradaki bedellere erişme olanağı yok. Bunlar servetlerine dahil edilmedi. Finansal mahremiyeti özen gösterilere katılanmış. Finansal katılmış. mahremiyetimiz <gülüyor> özeldir. <gülüyor> biraz finansal mahremiyetime mahremiyetime saygı istiyorum lütfen bir numaradaki 200 milyon eurosu olan adamı bulamadınız bulduk bulduk ya kim bu tiger woods mi? yok yok bu eski futbolcu. halı saha bu kesin eski futbolcudur eski bu. futbolcuysa ben biliyorum julio iglesias maradona mı çünkü eski futbolcuydu julio yok, iglesias yok maradona evet o kaleciydi canım julio evet. iglesias ki bu da eski futbolcu, halecik. Komple orada çünkü televizyon yıldızı oldunuz sevgili Sevgilinizler bütün cevapları alıp en son yapacağım ben <gülüyor> Başka? <gülüyor> başka. Kesin eski futbolcu. Eski futbol... başka bir şey. Eski futbolcu çünkü o zaman aldı iyi gayrimeşgule yatırdıysa Yatırdım. oradan paracıkları almıştır yani. Kılıcını acaba... mi Eski futbolcu mu ya? Yok ya oynuyor hala. Oynuyor mu? Oynuyor mu? Hala Oyunca. mı oynuyor? Zevk oynuyor? için mi oynuyor? Takımda mı oynuyor? Keyfekeder dedikleri mi oynuyor? Keyfekeder <gülüyor> keyfek <gülüyor> keyfek bir stili var. Yani gidiyor geliyor ondan sonra şey Gitmeni yapıyor. Gitmeni gelmeli, gelmeli yani. oynuyor. Amerika'ya gitti geldi sonra. Aa, tekrar şey işte Beckham, şey, şey. Beckham, Beckham David Beckham 200 milyon e euroyla. E hepinizi, hepinizi satın hepinizi alırım şeklinde. Bağlı. En yakışıklısı da. da o galiba. O yüzden mi böyle ya bu işler? Ya tabii yakışıklıya biraz daha bir para ver. Mesela bakıyorsun Snyder de iyi futbolca ama. Mesela Ronaldo diyeyim hani Snyder'i geçiyor. Kaka geçiyorum. var 4 numarada Kaka. Kaka da yakışıklı değil mi Fahik? Kaka bakayım. Sen çünkü yakışıklıdan anlarsın. <gülüyor> Saadet'in sana da örneği var elimizde. Yani <gülüyor> Kaka kimse bilmez ki affair business. Yani Kaka çekmiş, Kaka yani işte hani bazılarına şey geliyor bazen. Ya yani kadar. Peki o iyi bir futbolcu muydu peki? Beckham, çok tabii çok güzel muz orta keserdi. Yani yok böyle bir şey. Yani bir havası var adamın şimdi o bir havası mı? hala. Ka, bu güzel bir futbolla da destekleniyor muydu yoksa sadece havası yeter Güzel gibi. ama dünyanın en iyi futbolcusu değil. Değil. Yani ama Messi için mesela şey deniyor ya. Dünya yani gelmiş geçmiş. geçmiş en iyi futbolcu falan ya da Ronaldo ile ilgili böyle bir şey. Ya da Maradona. Öyle bir şey yok değil mi David Beckham'ın? Beckham'ın yok öyle değil. Yok. Onun muz, öyle... muz ortası. Ama sahaya çıktığı zaman. <gülüyor> Zaten buna şifa Beckham diyorlar. Bir şey <gülüyor> sahaya çıktığı zaman öyle bir şeyi var. Sahaya çıktığında Silibimleri... herkes bir rahatlar. Çünkü kesin bir iki tane güzel muz orta Numarası. yapar o. Muz orta. Muz orta banana power diye geçer sevgili dinleyiciler. Vallahi muz orta, orta, deyince, de, yani muz orta deyince, muz deyince de aklıma direkt şey... Orta mı geliyor? Yok ya orta gelmiyor artık ya gözümün önünde bu ara çok fazla Türk ninja oynadığımdan ha. dolayı gözümün önünde o hoş <gülüyor> bir meyve 9... sepeti olarak geliyor. Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığından gelen açıklama desem çok mu garip olacak? Valla garip ya. olacak ya. Arka arkaya ne oldu şimdi bu adamın ne kadar 200 milyon neymiş bu? Bence en güzel bakanlık ismi. Enerji ve tabii kaynaklar mı? Hı hı. Şöyle denildiğini düşünüyorum. Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı. <gülüyor> Valla e, ilk kez 2008 yılında e, sözü edilen ve sözü verilen sürekli ileri saat uygulamasına maalesef bu yılda geçilemiyormuş. Geçilemiyor muymuş? Maalesef. Gene mi geçemiyoruz ya? Yani? Her sene bunu konuşuyoruz ya. Aman valla ne geçemiyor. olacak? Kim, kim ne diyecek ya? Bununla ilgili bir vaatte bulunulmuş muydu? Evet. Geçiyoruz. Herkes ona göre ayarlamış. Herkes ona göre, Herkes ona ileri... göre saatini ayarlamış. Başka ne ayarlayabilirsin ki? İleri geri şey yapmayacağız demişlerdi. Yani ileri geri şey yapmayacağız dedikleri. ileri geri almayacağız. Bundan sonra saatlerinizin ayarlarıyla oynamayacaksınız demişlerdi. Ya seni niye ileri alınmış. Bu senede bu senede yapmıyorlar. Seneye onlar. artık canın tamam. Bu sene de öyle olsun bir heyecan olacaktı. Yani bir sene daha bekleyelim. Hedef var mı Oktay? Hedef 2023'te. 2023. 2000, esas 2071'de 2 uyduları alınacakmış. Hadi bakalım buna da cevap versinler nasıl? Ee, Mars'a gider orada ölürüm. 2018'de Mars'a yapılacak yolculukta kullanılacak roketin üreticisi Elon Musk. Sonunda ölüm olsa da oraya giderim, oraya ilk ben gideceğim, gerekirse orada da öleceğim dedi. Hedef Çok 2000. güzel laf etmiş adam. Vallahi Mars'a... Valla helal olsun. Yani, adam zaten roketi kendi yapıyor yani, kendi imkanlarıyla yapıyor. Denemeler de başladı. Ee, 501 gün sürecekmiş bu arada Mars'a yolculuk. O kadar uzun da değil aslında ya. 501 gün dediğin yani akla deve değil. 501 501 gel. Benim hesaplarıma bir, göre bayağı yılda, hızlı, hızlı gidecek uzun. Bayağı iyi gidecek. Ya. 10.000 ee, kilogram yük taşıyabiliyor roket ondan sonracima on 10.000 kilogram yük Zaten oraya 2-3 tane hard disk alacaksın yanına Dizileri de doldur Dizileri bas Vallahi oradan Unutursun bir, bile Ama güzel bir wirelısında varsa Homeland başlamış olur mesela bugün çıksan Homeland bitmiş oluyor Ayrıca eski dizileri götüreceksin Mesela izlemedin da. Soprano. Soprano'su Doğru. alırım ben mesela Bizimkiler <gülüyor> Mesela Bizimkiler. Adam kesin izlememiştir onu Ondan sonra şey var mesela bak on da çok güzel Lost izlemediysen zaten He, kaç yoktu. sezon o var onu koyarsın ben sana söyleyeyim ondan Demici sonra izledi sal izledi al. sezon diziler var Dexter kaç sezonu var onun hepsi onu izlemiştir ya onu izledi kesin izledi bence bence izlemiyordur şu anda o arka, giderken al. arka sokak giderken izlerim arka sokaklar al doktorlar lan doktorlar ne diye şey düşünüyorsunuz <gülüyor> doktorlar bence doktor. biz şeyi alsın ya ne ne derler eyvah çocuklar Küçüldü mü? Neydi o dizi? Çocuklar Ama, ama çocuklar duymasın. <gülüyor> Eyvah çocuklar, ama çocuklar duymasının ilk 13 bölümü var ya TGRT'de 4,5 sene oynayan. Onu alsın. Onu alsın işte. Başka hiçbir şey almasına gerek yok. Döndere döndere izler onu da. O şey vardı. <gülüyor> Friends miydi? Alsın Friends'i. Tamam işte mis gibi. Bir de Pis yedili. Rahat rahat gider. Pis lazım de alsın MGE'ye. Alsın vallahi. vallahi. Pis Yedili deyince sen geliyorsun artık aklıma. Bir de hmm. Hakan Burak geliyor. Benim en büyük yeğenim. Bir de sen geliyorsun. Seyrediyor mu? Hastası. Bir de Fahir hastası. Çünkü Fahir'in ben oradaki e, birinin taklitini yaptığını biliyorum. O bilinmeyen taklit pis yedildi miymiş? Hayır. Hangi bilin? Hayır. Yani? Hayır evet. değil. O onun gizemi bırak dursun. Yani onun ne olduğunu bilmiyoruz. Ne yapıyor için? Bak işte şu. yaptım <gülüyor> bak açtın. <gülüyor> cehennem'in Gerçe kapısını açtın farkındasın. Ben pis <gülüyor> zannediyorum. Gerçekten mi? <gülüyor> Reklama girmek zorundayız şu anda biliyorsun değil mi? Hakikaten bizi reklamdan başta <gülüyor> kurtaracak şey yok. Başka girecek. bir konu düşün hemen biz dışarı çıkınca onu açalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Programımızın daha önceki saatinde söylemiştik. Bugün bir e, tanıtıcı reklam seslendirmesi gerçekleşecek yayınımızda. Ben de o e, seslendirme videoya çekici... <gülüyor> Bugün Facebook sayfamızda sizlerle paylaşacağız. Birlikte çektirdiğimiz fotoğrafları paylaşıyoruz da neden videoları paylaşmıyoruz diye bir soru vardı çünkü daha önce e, o soruya cevap da olacak diye düşünüyoruz. Bir saniye pay. Ben şimdi ilk önce bunları ayarlayayım. Sonra her şey her şey A ayarlandı mı? Telefonumu ayarlayayım. Telefonda A ayarlan mı? Oktay? Ha ben hazırım. Ben <gülüyor> psikolojik olarak kendimi A ayarladım. Eh, ee, hazırım. Ulan durduk yere bana da bir heyecan yaşattınız ha. He. Durduk yere olur mu ya Fahir? <gülüyor> Editorial <gülüyor> şeyini... He, he deyince girerim. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Türesi Modern Sabahlar devam ediyor. 9.43 saatimiz bu güzel salı sabahında. Buyursunlar efendim esprilerle, şakalarla. Kocaeli'den bir haber var verelim mi onu? Tabii. Ver, ver, Kocaeli'de Gölcük ilçesinde e, geçen yıl şiddetli yağış sırasında taşan derinin işte ıslah çalışmaları sırasında e, köprü, bir köprüyü yerinden sökmüşler. 20 ton ağırlığında bir köprü bu. E, yeniden kurulmak için kenara konmuş. Bir yeriye koyalım bunu demişler. Nereye koyabiliriz? Böyle... Kenara bırakıp biz kenarıya... onu koyarık demişler. <gülüyor> Böyle 20 ton ağırlığında köprüyü almışlar. Şöyle buraya koysak olur mu? Beri tarafı, biraz beri tarafa koyalım demişler. Koymuşlar. O köprü çalınmış. Oksijen kaynağı ile kesilip parça parça. E... Demir ne güzel. <gülüyor> Demir ne güzel. Bak Ege'de ne kadar ılımlı adam ya. Demir ne güzel. Demir köprü mümiş Oktay? Demir köprü herhalde, herhalde. Oksijen kaynağı ile kesinlikle görüyoruz. Demir köprü görürüm. evet demir köprü. 20 ton ağırlığındaki demir köprü nereye gitti diye normalde hani bir kişi e, gazetede gösterir ya böyle eliyle işaret parmağıyla uzatır ve gösterir. Evet. Ya, köprü aha buradaydı diye. No, bu haberde 3 kişi göstermiş aynı anda. Köprü Çünkü büyük olduğu köprü için. Çok, köprü Gerçi büyük köprü olduğu için. için gerek yok bir kişi de bağnazını dönd tarafta muhakkak ki köprüye denk gelecek. Ama yani şimdi kenara koyulan bir köprünün atıldığını düşünmez misiniz falan? Ben de öyle, bununla ben bir şey yaparım ki diye alırım. Çünkü yani Ege'nin Ege şimdi... Şey var, ben, o kadar e, büyük bir köprü atılmaz ya konur. Ya, ay, bak, ben kadar, en fazla. Bak, adamın mantalitesini anlatıyorum sana. Ben ayıptır söylemesi hafta sonu pide yaptırmıştım. Evet. Pideyi de çok affedersiniz orada plastik kasayla verdiler. Biraz bolca yaptırmışım ayıptır söylemesi. Onu da kapının önüne koymama rağmen e, bir türlü atmayı iki gündür akıl edemedim. O orada duruyor çıkarken şey diye dün duydum ben duydum da ben bunu alayım ya bir şey yaparız ki diye... bunu dükkana götürelim dedi de ben ondan duymazlıktan geldim evet. yani bir şey <gülüyor> e... bununla bir şey yapılır ki diye doğru bir Bu... süre işlevsel bir şey bir atıl durumda duruyorsa insan onun atıldığını düşünmez mi? atıldığını düşünüyor doğru yani çöp perekesinin yanında mesela koltuk var Birisi onu atmış demek. Çöp tenekesi, oturup çöp denekesinin kenarında çay içelim diye koyduğuluklarına Bence o böyle. bir düşünce değil. O bir inanç. Yani <gülüyor> o, köprüyü o, deri kenarına... atılmıştırın inanıyoruz. Ben şeyi düşünürüm yani. Derinin kenarında yürürken orada köprüyü görsem, Evet. Aa, herhalde <gülüyor> karşıya <gülüyor> geçmekten vazgeçtiler. Köprüyü... De, ben hatta oranın köprüsü olduğunu da düşünmem. Adam gelmiş köprüyü derinin kenarına atmış. Derin ve alır. Alabiliyorsan. Alabiliyorsan. Oksijen kaynağı varsa yanında... Oksijen kaynağı ile alınmayacak şey yok. Yavaş Alır. yavaş almışlar. Bize, ben, almışlar. Benim kadarıyla. Orada yaktıkları oksijen ondan kazandıkları paraya denk gelir mi ya? Oksijen çok pahalı bir şey değil belgeciğim. Değil mi oksijen kaynağı az. pahalı? Oksijen kaynağı hiç o kadar. 20 ton ya 20 ton. 20 ton ya. 20 der. tonu kaç parçada götürmüştür? 3. Yani o kadar ya, çok parçada değil parça. herhalde. Bir araba kaç ton? Bir araba nasıl? İki tonda var. Bir buçuk tonda var. Hadi senin i̇şte. güzel hatırına bir, bir, iki, yüz, bir, üç, üç, bir, üç, üç yüz. Yirmi araba gibi bir şey. On defada gidip gelmiştir işte. Ve arabaya yükledi. Rahat, rahat. Bagaja <gülüyor> yükledi fark ettiysen. <etmişler. gülüyor> arabadan veya futbol sahasından hesaplar çünkü. <gülüyor> Vallahi arkadaşımız, ne yapıyorlar? Valli ya köprü çalınmış, 3 kişi göstermiş de işte ondan benim dikkatimi çekti. Yani ne kişi... olmuş olabilir de? 3 kişi gösteriyor. Köprüyü almışlar diye ben değerlendiriyorum bunu. Eğer derenin üstünden çalsalar da adamlar yıllarca orada durmuş. Niye çalmıyorlar? Çalmıyorlar. Kenara koyuyorlar. Çünkü koyduysa, kullanılıyor diye e, Kenara bu atmışlar ki bunu diye Olacak adam derenin üstünden de çalar. Bir araba oradan alır, bir araba yarısını oradan alır. Rahat rahat <gülüyor> Polis köprüyü kimin çaldığını bulmak için araştırmalarını sürdürüyor Nasıl? <gülüyor> Evlere baksın bence <gülüyor> Köprü <gülüyor> parçaları var evinizde efendim sizin Evinden mesela komşusuna köprü kurmuş bir adam, adam Pardon bir saniye biraz konuşabilir miyiz? Sonra desem? kocaeli emniyeti emniyet yazılacak o köprü parçalarıyla Masaların üstüne <gülüyor> Arkadan bütün emniyet e, şeylerin ve teşkilatının üyelerinin de ismi yazılabilir 20 tonluk köprüyle Buyurun efendim. Bugün gazetelere bakınca Oktay sen bana bunun bir açıklamasını yap. Ali Aoğlu gene bir araba almış tamam mı? Sadece bu arabada bir 1.5 milyon euroya e, satın almış Markasını vermeyeceğim ya da vereceğim. Ya 1.5 milyonluk arabayı da zaten ha, kim alıyor ki yani? Versen bir şey olmaz değil mi Oktay? Olur bence faiz. Vermeyeyim değil mi? De, Vermeyeyim. Neyse 1.5 milyonluk bir araba tabii bir İngiliz arabası. Tamam, bir Menşeini verebiliyorum olduk. değil mi? hepsi herkes anladığı Ondan oldu. sonra neyse bu da bir tek kraliçanın izniyle verilebiliyor. Yani Öyle kraliçe mi? diyorsa ki vermeyin istersen 5 milyon ver istersen 10 milyon ver alamam. Hmm. 20 falan vermen lazım. Yani, yani uzatma, uzatma. Yani bak 20 o da mümkün değil. Çünkü geri geliyor kraliçe bir gece de harcıyor. Önemli değil demiş. Şey. Az önce Fahir sana çok güzel soru sordu ya haberle ilgili. Evet. Ben de ondan sormaya çalışıyorum. Neyse. 30 peki. <gülüyor> Maalesef. Maalesef. <gülüyor> yeterli. Neyse ama ne yapmış? Kraliçe Ali Ağolun şöyle bir Telefon şey Telefon Kim almak istiyor demişler. Ağolun demiş birisi. Fahiroğlu Fahiroğlu biraz daha yaptılar. Çok güzel yapıyorsun ya. Efendim anlamadım demiş. Ağolun. Gerçi sana bakınca güzellik gidiyor şortundan dolayı da. Son ya yani. sen ne beni şort olarak görüyorsun ya. Ben senin İçimdeki şu yürüyen, güzelliği gör ya. minicik şort olarak Mini görüyorum. şort de değil ya. Gayet güzel benim şortum bakıyorum. Mini de yani çok da mini <gülüyor> değil. Fahiroğlu boşver bir ağolun desene. Ağolun. Ee, neyse. O da markaya ben... giriyor. Telefon şey, Hayır canım sayadını sancı. söylüyor adam. Nereden markaya giriyor? Adam mı? Kendinden adam diye bahsediyor. Basitine yani, yani. göre By Fire başladı. Ondan <gülüyor> sonra kraliç öyle deyince demişti tamam mı? Kim veriyor? Tamam o olsa demişler verin, verin. verin gitsin demiş. Neyse vermişler güzel bu güzel gazetelere de yansımış. Tamam. Fakat bakıyorum şimdi plakayı gördüm ben. Bakıyorum abicim plakaya. Evet. İşte agalı magalı bir plaka var. <gülüyor> Programımız plakalara düştü sevgilerimizden. <gülüyor> Son 80 program. <gülüyor> <gülüyor> Neyse orada kenar tarafında yan tarafında şey olur ya. E, tenliği muayene için damgalarlar ya. Vallahi öyle yeni sıfır araba değil bu yani bakıyorum kenarında 2014 senesine kadar. Çünkü benimki 2015'e kadar yapıldığı için rengi farklı. 2014'e kadar. Sen onu mu anladın ya? Vallahi işte plakanın kenarından Femi muayeneci yapılmış. gibi adam ha Fahir ya. Öyle aslan parçası gibi duruyor. Belki o araba o araba değildir. Hayır o araba o araba. Plakası. Bir bak, araba bir adamın işte. kaç tane. Aa, oğlumun, kaç tane yani arabası bir sürü arabası var da <gülüyor> e, bu marka aynı model aynı marka. Hangi model hangi servis <gülüyor> Aynı marka aynı servis yani Öyle bir durumu var İyi bir bölümünü açtık Bay Fahir Öğüncü'n iyi bir bölümünü açtık Vallahi <gülüyor> öyle şey ya Sıfır arabada muayene Aslında olmuyor mu ya sıfır araba, üç, En az 3 yıl muayenesiz ya En az 3 yıl muayenesiz bir de insan bir buçuk milyon euroluk arabanı sen kime verip nasıl muayene ettiriyorsun ya? Ben dokun... Ben vallahi muayene... Ben altana veririm. veririm ya. Ne olacak? Ya ben de veririm altana. Sen vermez misin altana. Ya altana veririm, altana vermeyelim demiyorum zaten de muayene doğru. edecek adam olsam ben dokunamam. Ha muayene edecek adam Tabii doğru. canım. Abi bunun herhalde bir şeyi vardır yani. Bir yerinde bir kaidesi şey oldu. Valla bir kaidesi vardır yani. Bir daha oldu desene Aa Vallahi telefon melodisi yaptı. O zaman ikinci el araba aldı. Ya ikinci <gülüyor> el araba. O zaman daha büyük zenginlik bu. İkinci el arabaya bir buçuk milyon veriyorsa... sen olsa. düşün. Sıfırında sen düşün. Vallahi Neyse. Yani bunları da bilin de ondan sonra her haberde de şey olmayın. Yani bakıyorsunuz arabayı almış. Aa, adam bu kadar para veriyor. Ama yani ikinci el ise bu yani... Ah, oğlunun durumunu siz düşünün. Bir susar mısın? <gülüyor> NASA'dan iki astronot uzaya gitmişti geçen gün. Evet. Geçen günü. Ee, oradan fotoğraflar çünkü uzaya gidince biliyorsunuz. Birlikte çektirdikleri fotoğraf, fotoğraflar. Fotoğrafları paylaşıyorlar. paylaşıyorlar. Ee, sonra Twitter'da paylaşınca bir tanesi. Olay oldu. E, İran'ın e, Tahran e, kentindeki başkent olur. Tahran'da ışıklı bir halka görmüşler fotoğrafta. Hare tipi bir şey mi? Vallahi böyle. Böyle bayağı yuvarlak yuvarlak şehrin bir şehrin tepesinde şey mi, şehrin göbeğinde mi nasıl tam şehrin mesela Türkiye aa, şehrin parksa, tepesine belediye şey taktırmış o zaman ya. aynısı şeyde de yani Ankara'ya baksalar orada da yeşil bir sopa gibi bir şey gördük <gülüyor> <gibi> bir şey. <gülüyor> dinle dinle Ankara'yı bilenler hemen cevap verir yani, onu yani bu şeyde de tepeye floresan taktırmış demek ki nerede yani, Tahran'da mı Tahran'da Tahran'da yuvarlak floresan bütün şehri ışıklandıracaksın ama her tarafa onu koy bunu koy hem floresan az yakar o oradan bir e, ek, ekonomik olarak böyle bir... mavi mavi. Mavi mi? Ha. Tamam kesin o zaman şey. Mavi mavi böyle bir yuvarlak yuvarlak bir şey. Akşam şey açıyor işte belediye başkanı Tehran belediye başkanı akşamleyin açıyor Sabahleyin artık şeye kalktığında e, uyandığında onu hanımım artık kendimi çocuk da olabilir. Onu <gülüyor> <kapatıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> bir düğmeyle çünkü. Sonunda bir düğmeyle Duyması açılıyor var. bir düğmeyle kapanıyor. Astronot Thomas. Astronot... ne demiş? Astronot Thomas ne demiş ya? Oktay onu söylesene. O çok güzel bir lafı var. Astronot Thomas'ın. Ee... Hadi onu söylesene ne olur. <gülüyor> hadi hadi. Ee... Hadi hadi. Bir de astronot Chris var. İkisini beraber düşün. Yok yok Thomas'ı söylesen. Chris zaten boş konuşuyor. Thomas Marsburn. Aa adamın soyadına bak. Chris çok bozuldum demiş. Ben bu ışığı gördüğümde bu bana çok fena koydu demiş. Thomas ne demiş Oktay? <gülüyor> Oktay. Ondan Alman'a komastı. Hayır ya öyle demem. Benim, Benim oraya... adım. Thomas adım Tomas bundan 79 program. <gülüyor> <gülüyor> Sevgiyi nişler. Onu ben de Vallahi hissettim abi. şu anda bu live edince. <gülüyor> zorla söyletiyorlar. En az en az 10 program gitti. Yayında zorla bir şeyler söyletiyorlar. <gülüyor> Özgür yayıncılık istiyoruz. <gülüyor> ne demiş bu mavi yuvarlak ne bilen var mı falan diye tweet atmış ha, ondan Twitter'dan sonra evet, velayet meydanında Tahran'da biliyorsunuz nasıl Ankara'nın cinnat çattısında yeşil diyoruz biz Tahran'da da velayet meydanının etrafına 6 km uzunluğunda led ışıklandırma sistemi kurulmuş LED <gülüyor> üstelik Türkiye'den bir firma kurmuş bu aydınlatmayı hocam LED ledlerle burayı döşeyelim beyaz dişler diye bir firma mı <gülüyor> <gülüyor> yazıyor mu orada Haluk abidir ya o kesin Haluk abi döşedi. <gülüyor> Haluk abi olabilir ya evet. Bakıyorum kesin Haluk da. abi döşedi ya. Vallahi led, led ışık lan filan. Çünkü mantırma. bu led ışıkları döşeyebilir Dünyada birkaç isimden birisi. Hayır dünyada pek çok kişi döşeyebilir bu ışığı ama bu Haluk abinin döşediği ışık uzaydan görünen ışıktır. Doğru. Teşekkürler Oktay. Çünkü neden? Beyaz ışıklar. Yani <gülüyor> <Bizim> o <yüzden. gülüyor> buzdolabının yakılmayan ışığı da olabilir mesela. Buzdolabının Bu yakın ne? ne Bu ben? ne demek ya? Var ya bizim de bir disco ışığımız var. Sadece özel müşterilerimiz geldiğinde onları kovmak ha, için. Ha bardaki... <gülüyor> bardaki. Ha şey dedikliyorsun. Salon 5'in yanındaki. Olur mu ya botolubu. o kullanılıyor. O ışık 100 ve 200 liraların sahte olup olmadığında kullanıyoruz biz. Doğru. Yani. Evet mor ışığı diyorsunuz Hatta değil mi? Hatta bazı, bazı müşterilerimizin botokslu olup olmadığını da ben o ışıkla alıyorum. O veriyor mu botokslu olup olmadığını? Veriyor. veriyor. veriyor. Şalk. Botoks şalkı. Hadi ya. Tabii. Ne oluyor Hadi peki? Harita gibi botoks olunca oldu. alarma veriyor. Alarma. <gülüyor> Deri, derinin altından bazı yerler yanıyor botoks ile. Botoksun içindeki bir maddeyi etken hale getiriyorlar. Çok şanslı. biliyoruz çok... biz. Şimdi yalancı da olmayalım. Keşke öyle bir fener olsa ya. Nasıl? Botoks Bo, Botoks mu? gösteren fener. Ne Bu arada... Aniden... Zor duruma düşerdi kadıncağızlar. Niye? Zaten diyor. çok garip bir şey değil ki botoks ya. Herkes yaptırıyor. Yarın öbür gün ben de yaptıracağım. Kaçlar yaptırsana sen, bütün efsi birimler. Vallahi galiba yaptırmam gerekiyor ya. Alnımın çatağına çakacağım botoku. Hiç ya. oynatamazsın karşılarını. İşte ne? o yüzden oynatmayayım diye. Okuduğunu anlat anlatamazsın yani karşılar. Bir şeyler anlatıyor. Tonlamayı veremezsin. Falan. Tonlamayı veremez. Senin, senin tonlaman ve vurguların nasıl biliyor musun? Kaş hareketlerinde senkronize. Evet yani. hayır ses tellerimi sanki onlar geriyor bırakıyor böyle o şeyi. Kaşlar mı? Kaşlar oradan demek ki içeriden bir sistemle mekanizmayla bağlı. Mıknatıs gibi bir şey. Bak kaldırdım gerdim <gülüyor> bak. Şu anda gerdim Bıraktım bak mesela yumuşadı. Kaldır bak, bakayım. Sertledim. Şimdi yumuşadı. Bak sertledi. Tamam. Şu anda sertledi sevgili. Sertledi. <gülüyor> sertledi. Sertlediyse nasıl kaşları? İnce. i̇nce. Kı Bırakık. Kı Bırakık mı? Bırakık. Kı Bırakık. <gülüyor> Bir de sıkkık yapsana. <gülüyor> Zaten kaşım sıkık yok. yoksun yanımda. Yani sesim ince anlamında. Yani. Bugün dilek tutmayı unutmayın ha. Bugün Niye? sebep? 2001 yılında e, keşfettiği insanoğlunun pan Stars... <gülüyor> ee, teleskobundan alan kuyruklu yıldız yakın yerden geçecek beri taraftan. Biz göreceğiz ee, mi? Görmeden dile, dileyebiliyor musun? Gıyabında dilek olur mu? Tabii ki. Onu vicahiye çevirmek gerek diye Avustralya'dan ya. görünecek ama sen biz de hissedeceğiz biraz. Geçti galiba diye böyle bir şey olursa hemen o an dileğinizi tutun. Saat kaç gibi geçecekmiş? dört 45 gibi geçecekmiş İyi. Türkiye saatiyle. Tamam. 45 milyon kilometre mesafeden geçiyor. İyi. O yüzden e, bunu fırsata çevirin. Programı kapatmadan önce bu da e, hatırlatmak. Bu da bu da size olsun. en güzel şey olsun. Salı günü dilek tutmayı unutmayın. O zaman programı kapatmamak için hiçbir sebep göremiyorum. Vallahi yani. ben de göremiyorum. Durduğumuz kabahat. Son o ders zaman... beden. Hadi son yürü beden dersine gidiyoruz. O Falan. zaman şöyle yapalım sevgili dinleyiciler. Yarın sabah bir milat olsun. Yarın sabah yeniden modern sabahlarda buluşarak daha güzel bir dünyaya gözlerimizi açalım. Hoşça kalın. Bir gün mükemmel bir gün olacak.